Beyyine Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ehli kitaptan küfre sapanlarla müşrikler Kendilerine beyne açık kanıt gelinceye kadar Çözülüp ayrılacak değillerdi Allah tarafından gönderilen tertemiz sayfalar okuyan bir Resul gelinceye dek O sayfalar içindedir dost doğru eskimes kitaplar Kitap verilmiş olanlar kendilerine beyine açık delil geldikten sonradır ki parçalanıp bölündüler. Oysa ki onlara dini yalnız ona özgüleyerek, dost doğru yürüyen kişiler halinde sadece Allah'a ibadet etmeleri, namazı kılmaları, zekatı vermeleri emredilmişti. İşte budur doğru eskimez ve aşınmaz din. Ehli kitabın küfre sapanlarıyla müşrikler, İçinde sürekli kalıcılar olarak cehennem ateşindedirler. İşte onlardır yaratılmışların en şerlisi. İman edip hayra ve barışa yönelik fiiller sergileyenlere gelince, işte onlardır yaratılmışların en hayırlısı. Onların Rableri katındaki ödülleri, altlarından ırmaklar akan adın cennetleri, sürekli yeşilliklerdeki temiz bereketli bahçelerdir. Sonsuza dek kalacaklardır orada. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bu içi ürpererek Rabbine saygı duyan kişi içindir.